Tahrim Suresi Medine'de inmiş olup 12 iki ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyühan nebiyyü limetü harrimu mâ ehallallahu lek Tebtegî mağdâte ezvâcik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 Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri! Eğer kalplerinizin matlub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne ala? Yok eğer